küçük kadınlar bu yakın geçmişten bir hikaye dört kız kardeşin Meg, Jo, Beth ve Amy'nin öyküsü küçük bir köyde kutu gibi bir evde yaşıyorlarmış anneleriyle babaları yoksulmuş ama dört kız kardeş zaten ebeveynlerinden karşılayamayacakları bir talepte bulunmuyormuş Meg çok genç ve güzelmiş. Çok da akıllıymış. Joe tam bir erkek Fatma'ymış ve yazar olmak istiyormuş. Bez, utangaç, kibar ve yumuşak başlıymış. Amy ise en küçükleriymiş. Kız kardeşlerin içinde en güzeliymiş. Dört kız kardeş birbirine çok bağlıymış. Köylüler dört kız kardeşin aklı başında tavırlarına hayranmış. Ve onlara küçük kadınlar diyorlarmış. Günün birinde evlerine babalarını askere götürmek için bir asker çıka gelmiş. Ülkede iç savaş varmış. Size bir mektup getirdim. İç savaş nedeniyle orduda hizmete çağrılıyorsunuz. Lütfen hazırlayın. Aile çok üzülmüş. <gülüyor> Babacığım lütfen gitme. Hayır çocuklarım gitmek zorundayım. Ülkesi için savaşmak gurur duyulacak bir şeydir. Ne zaman döneceksin? Yağmurlar başlamadan döneceğim. Ağlamayı kesin. Meg onlara iyi bak. Tabii baba. Bu konuşmadan sonra babaları askerle birlikte gitmiş. Savaşa gittikten birkaç gün sonra aile zorlanmaya başlamış. Yiyecek almaya yetecek paraları bile yokmuş. Meg... Ben para kazanabilmek için çok çalışıyorum ama para kazanmak çok zor bir şey inan. Merak etme anne. Birkaç gün sabretmemiz lazım. Babam döndüğünde her şey yoluna girecek. Ama o zamana kadar mücadele etmeliyiz. Anlamıyorum. İnsanlar neden savaşır ki? Aa anne. Bir gün askerlik dairesinden mektup gelmiş. Mektup. Ne oldu Meg? yetkililer babamın savaşta kötü bir şekilde yaralandığını bildiriyor. Onu hastaneye kaldırmışlar. Yanında duracak ona bakacak birini istiyorlarmış. Ah! Oh, ah! Oh, oraya gitmeliyim. Ama nasıl gidebilirim? Yol için para lazım. Nasıl ayarlayabiliriz? Merak etme anne. Sen yolculuğa hazırlan. Her şeyle ben ilgileneceğim. Joe evden çıkmış. Akşam döndüğünde elinde para varmış. Şunu al anne. Sanırım yeterli olacaktır. Bu parayı nereden buldun? Saçımı sattım ve bu parayı kazandım. Ah Joe! Güzel saçlarını kaybetmişsin. Önemli değil anne. Ama Joe, düşünüp başka bir çare bulabilirdik. Niye yaptın bunu? Merak etme, yine çıkar. <gülüyor> ah. Joe o gece uyuyamamış. Yatağında sessizce ağlamış. Gecenin ilerleyen saatlerinde Meg elini Joe'nun omzuna koymuş. Joe uyandığında onu görmüş. Mac'i yatağında otururken görünce ona sarılmış. Merak etme, her şey çok yakında yoluna girecek. Anneleri hastaneye gittikten sonra kızların evle ilgilenmesi gerekmiş. Tüm ev işlerini kendileri yapıyorlarmış. Temizlik yapıyor, yemek pişiriyor, eğleniyorlarmış. <gülüyor> Bir gün Beth hastalanmış. Ateşi yükselmiş. Üşüyor, vücudu titriyormuş. Üç kız kardeş Beth'e iyi bakmış. Ama ateşini düşürememiş. Dördü de endişelenmiş. Doktor çağırmalıyız. Ya doktor ücreti? Doktorun ücretini nasıl ödeyeceğiz? Hiç paramız yok. Ben birkaç kuruş biriktirmiş. Yeterli olmaz. Bırakın. Düzelirim nasılsa. Doktoru çağıracağım. Ya ücreti? Öncelikle Bet'in tedavisini düşünelim. Karlı bir günmüş. Joe koşarak doktorun evine ulaşmış. Doktora durumu anlatmış. Doktor ev ziyaretinde bulunmayı kabul etmiş. Onu muayene ettim. Humma'ya yakalanmış. Ama merak etmeyin, iyileşecektir. Ah, Buna sevindik doktor amca ama... Ama ne? Efendim aslında... Konuşsana! Neden çekiniyorsunuz? Efendim size verebileceğimiz paramız yok. Üzgünüz. Yine de Bet'i tedavi eder misiniz? <gülüyor> Öyle mi? Endişe edilecek bir şey yok. Onu elbette tedavi edeceğim. Bu benim görevim. Ücretimi döndüğünde anne ve babanızdan alırım. Olur biter. Merak etmeyin. Ah, <gülüyor> çok teşekkür, teşekkür ederim doktor. <gülüyor> doktor. Teşekkür ederim. Doktor Bet'e ilaç vermiş. Kardeşler Bet'e iyi bakmışlar. Bet biraz iyileşmiş ama annesini özlüyormuş. Seni özlüyorum anne. Neredesin? Lütfen eve dön. Sana ihtiyacım var. Lütfen eve dön. Bet, lütfen ağlama. Yakında dönecek. Sen iyileşmene bak. Biz ona mektup yazarız. Evet, yakında eve dönecek. Tam o sırada anneleri eve dönmüş. Dördü de onu gördüklerine çok... Ah anne! Anne! Ne? Anne! Ah kızlarım! Nasılsınız? Sizi gördüğüm için çok mutluyum. Beth annesini gördüğü için çok mutlu olmuş. Merak etme canım. Sana ben bakacağım. Sonraki günlerde Beth'e anneleri bakmış. Beth birkaç günde iyileşmiş. Kış yaklaşırken, Meg ailesi için kaygılanmaya başlamış. Anne, babam eve ne zaman dönüyor? Babanız ağır yaralı. Bacaklarından biri de kırık. Ama şimdilik tehlikeyi atlattı. Her an eve dönebilir. Ama biz onu çok özlüyoruz. Biliyorum tatlım. Umarım kimse hayatında böyle zorluklar çeker. Öyle deme anne. Bu zor günlerde en iyi dersler alınır. Bu zamanlarda öğrendiklerimiz sonra başarılı olmamızı sağlar. Haklısın Meg. Birkaç gün sonra Noel arifesiymiş. Meg annesiyle ne yapıp edip evlerine Noel ağacı almayı başarmış. Ancak küçük Eğimi hediye istiyormuş. Bu yıl Noel babadan yeni bir elbiseyiz Hayallerimdeki prensi bulmayı istiyorum. Büyük bir piyano istiyorum. Sen ne istiyorsun Mac? Keşke bu Noel'i hep birlikte geçirebilseydik. İyi dedin canım. Noel günü geldiğinde hepsi çok üzgünmüş. Çünkü hiçbirinin dileği yerine gelmemiş. Hüsrana uğramışlar ama şikayet de etmemişler. Ancak o gün öyle şanssızlarmış ki, kahvaltı etmeye paraları yokmuş. Sırada kapının çalındığını duymuşlar. Kim olabilir bu? Kim o? Kim o? Ben bakacağım. Ah hayır Amy, bekle. Kapı açılınca içeri soğuk hava dolmuş. Kapıda babaları dikiliyormuş. Kızlar babalarını koştu. Ah baba Çocuk baba baba ah, bebeklerim. Sizi nasıl özledim. Şimdiye dek aldığımız en güzel Noel hediyesi. Teşekkürler, Teşekkürler Noel, Noel Baba. Noel'de babalarına kavuşan aile sevinçten havaya uçmuş. Birlikte güzel bir Noel geçirmişler.